Timurhaneye düşenlerin ekseri isi serhoş çocuğudur. Hapishaneye düşenlerin ekseri isi serhoşlardır. Timurhaneye düşen çocukların ekseri babaları serhoştur, alkoliktir. Onların çocukları mecnun olurlar. Onun için içkiden elini hemen çek ve kaç. Delinin ne yapacağı malumdur, tıbbine teşkil edilir. Serhoşun ne yapacağı malum değildir. Böyle bir deli olur ki serhoş ne yaptığı malum olmaz. Delinin bilinir sınıfları vardır, doktorla bilirler, bu adam şöyle olsun, kızarsa şunu söylesen kızar, böyle yapar yahut bu zararsız dildir diye. Serhoş'un ne olacağı mı? Onun için çıkıp yani ağzını zerre kadar koyma. Sen bir takım müfsit hainlerin sözlerine bakma. Bir kadehte bir şey yokmuş, iki kadeh. Bu, şuna benzer, ateşin kıvılcımı da insanı yakar, çoğu da yakar. Çoğu büyük yakmak ve kıvılcında tutuşmak gibidir. Aklın zayi olur, milyonlarca liraya versen imanını terk etmeyen bir müslüman, serhoş kapasıyla dinden çıkar bedava olarak, dinden imandan. Allah'a kadar ala getirir, peygamberi darıldır. Ne yaptı malum değil ki sarhoşun. Sakın ağzına koymayacaksın. Ha bu serhoşluk maddi serhoşluktur. 3 saat, 5 saat, 6 saat sonra insan ayılabilir. Bazısı ise sofuluğuna mağrur olur, serhoş olur. Namazına güvenir ki, ibadetine güvenir, serhoş olur da onun ayılması çok güçtür. Daha teneşir tahtasının kabasını vurur, o vakit ayılır o. Onun için mağrur olma yaptığın ibadet Allah'a teslim ol tamamen Allahü Teala Hazretlerine.